Elhamdülillah, el-lezi hedanâ, lihâdâ ve akünnâ nehtediyeleulâne hedâneallâh. Ve mâ tevfîkî ve acsâminillâh bilâne gâd câââââ et-i Resûlü Rabbinâ bilhakk. Sallu alâ Rasûluna Muhammed, Allah'ın salli âli Muhammed, Allah'ın صلوا على شفيع جنوبنا محمد اللهم bu barikları <gülüyor> abi rabbil alamin estağfirullah el hayy el kayyum hasantukum el hayy el kayyum ellezî lâ yamût ebeden. Ne defaat ankum şerre bi ve la kuvvete illa billahil alimil azim. Allahu teala ve tekkedhas Hazretleri bu mubarek cuma gecesindeki istimamımızı günahlarımızın mağfiretine vesile eylesin. Gecenin ihyasına hesab eylesin. Amin. Amin. Ve ölünceye kadar cuma gecelerinde kafil olmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Tabi hem bu sohbet vesilesiyle hem de cuma gecesi olmak hasebiyle toplanıyoruz. Allah Teala bizi kafillerden yazmasın. Amin. Habibine emrediyor. Habibini nehyediyor. Ne buyuruyor? وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِل۪ينَ Habibim gafillerden olma. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem gafillerden olması düşünlemez, ihtimal yok ona. Fakat yani a kızım sana diyorum ha gelinim sen işit kabirinden bize işittiriyor. Gafillerden olma. Gafil demek, habersiz demek, zikirsiz demek. Vaktini bilmez, saatini bilmez, gecesini bilmez, gününü bilmez. Bu mübarek cuma gecesidir. Bunda bu kadar faziletler senelerdir. Konular geldikçe anlatılıyor. Onun için bugün tefsirde de yazdık. Büyüklerden birinin tabi kelamıdır. Bükeyr i̇bn ahnes olabilir. Radıyallahu anh. Ne buyuruyor? Mâ ate alâ ahedin yevm-ü ve la ye'alemen nevm-ü cüm'atin illa ve kütübe el gafilin. Bu mehalde. Cuma günü gelse. Mesela şimdi Cuma gecesi geldi. Yarın Cuma günüdür. Bu mübarek gün gece bir adama uğrasa, işte yaşayanlara kavuşuyor. O kişi de o gecenin mesela o günün Cuma gecesi günü olduğunu bilmese mutlaka Allah katında gafillerden yazılır. Şimdi çok insanlar vardır bu gece Cuma gecesi diye hiç bilmezler, hiç de fark etmezler. Allah Teala'nın tazim ettiğine değer vermek. Bu günü gece, Seyyidül Ayyam indir Allah, Allah katında günlerin efendisi Cuma gündür. Allah Teala değer verdi ona. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ekseru min as-salati alayya fi'l-laylati'l-garra'i ve'l-yomi'l-azhari Bu gece için ne diyor? Parlak gece, nurlu gece ve parlak gün. Yani cuma günü yarın. Bana çok salavat okuyun. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi Yani bu gecenin nurlu olduğunu, bereketli olduğunu efendim beyan ediyor ve salavatın çok yapılmasını emrediyor. Yani cuma gecesi günü hakkında birçok mesele vardır. Faziletli amel vardır. İmam Şuyuti Hazretleri bir risalesi vardır bu hususta. Yani Vazayifu'l-Yevmü'l-Cuma olabilir. Cuma gününün vazifeleri Yüzden fazla özellik sayıyor. Gecesiyle günüyle alakalı. Allah nasip ederse hazırlayabiliriz inşallah. O riçaleyi size. İşte vakitler yetişmiyor. Allah ömürlerimize, vakitlerimize bereketler versin de. Amin. Çok daha hizmetler takdim etmeyi nasip etsene amin. Onun için bu gece sohbet olması da bizi gafillerden olmaktan da uzaklaştırıyor. Neden? Sohbet bizi topluyor. Sohbet bizi bir araya getiriyor. Hem çok büyük bir gece. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiğinde... Abdülkadir Geylani Hazretinden ettiği ettiğine bir hadis-i şerifte Kadir gecesinden de üstün sayılıyor. Niye üstün sayılıyor? Çünkü diyor ki Kadir gecesi herkes affolmuyor. Şu affolmuyor, şu affolmuyor işte istisnaları sayıyordum bense. Şaban şahresinde de var mesela Berat gecesi affolmayanlar mesela aynıdır. Kadir de ona mümasil affolmayacaklar var. Ama hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnna Allah yagfiru yevmel cum'ati ne layaghiru leyletel cumuati. Allah Teala cuma gecesi bağışlıyor. Kimi başlıyor? Li <gülüyor> ehli'l-islami ecmaîn. Müslüman olanların tümünü bağışlıyor. Yani Kadir gecesine bile tahsis var. Ee, efendim Temiz var. Şunlar şunlar müstesna var. Cuma gecesi müstesnasız. Böyle bir af var bu mübarek gecelerde. Onun için bırakmayalım diyoruz yani. Cemaate devam edelim, ta ölünceye kadar Allahü Teala'ya efendim bu cemaatlerin arasında, dostların arasında meryetinde ve inşallah Cuma gecesinde veya Cuma gününde kavuşmayı diliyoruz Rabbim nasibeylerim. Var mı? Mate Cumaat, Mate şeyid Cuma günü ölen şehit olarak ölür. Tabi bu imanlı olursa namazlı abdestli olursa o kayıtlar vardır. Ama şehit olmasını gerektiren başka hiçbir şey olmasa da adam şehitliğe layıktır ama şehit olması için ne lazım? Bazı vasıflar lazımdır. İlla harpte ölen şehit değildir. O zaman ümmetimin şehitleri az olur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimin şehitleri çoktur. O zaman işte el harikû şehidun, el garikû şehidun, el mabtûn şehidun. Değil mi? Yangında ölene Efendim boğulara gölene, e, ishalden sürgün ishalden ölene, işte benim göçük altında ölene, bunlara şehitlikler. Memat-ı Merivan, Memat-ı Hasta hasta olarak ölse, bir insan hasta olarak ölse şehit olarak ölüyor. E bu kadar hasta ölenlerimiz vardır. Ama namazını bırakmamak lazım. Abdestini bırakmamak lazım. Zikrini bırakmamak lazım. Hasta olsa bir adam Müslüman ölümü çok hatırlar. Hele ölümcül bir hastalık olursa çok tevbe istihbar eder. İhlas-ı şerif okur. Hadi, şerif. Bir Allah okusa ölüm hastalığında ama işte. Hangi hastalıkta öleceğini bilemezsin. İşte her hastalıkta okumak lazım. O niyetle mesela. Bir kulüvallah okusa, okusa diyor öleceği hastalıkta anasından doğmuş gibi çıkar diyor. Yani. Bu kadar kolaylıklar var mesela. Hep bunlar ilim meclislerine devam suretiyle. Devamlı e, tizkar şey, hatırlatmak, hatırlamak, yad etmek işte. Hastalık başa geldiğinde, ölüm başa geldiğinde de Allah'ı aklımıza getire inşallah. Böylece gafillerden değil de zakirlerden olarak, Rabbimizi zikredenlerden olarak ölmek nasip olay inşallah. Evet. Müjde çok. Bu mübarek gecenin günün özellikle faziletleri var. Allah'ımıza dua ediyoruz. Ya Rabbi bu cemaat cuma geceleri sohbete devam ediyorlar. Sen Sana malumdur, sen bunlara şahitsin. Hepimize ya Rabbi ölümümüzde cuma gecesi veya gününde nasip ederek Allah'ım bize bir şehitlik ikram eyle ya. Amin. amin. Bu gece hediyesi de dua olsun. Amin. Aminler kabul olsun. Amin. Hadis-i Şerif sahittir. Bir cemaatte bir kişi dua ederse, cemaatte ona amin derse mutlaka o dua kabul edilir. Hiç bu dua reddetme olmaz. İnşallah. İnşallah. Layık olanlara Allah nasip eder. Mesela bu yulardan boynumuzu çıkartmayalım. Bu yulardan kastımız nedir? İslam yuları. Hadis-i şerif öyle geçiyor. He. Men faraka al-cemaate sünnet ve'l cemaat inancından karış ayrılan fakat hal'a ribqat İslam ipini boynundan çıkarmış olur. Biz İslam ipiyle bağlıyız. Allah bu bağdan ayırmasın. Amin. Ehli sünnet ve'l cemaatten ayırmasın. Ayrılmamak için devam sebat lazımdır, şuurlu olmak lazımdır ve efendim ehlini bulmak, konuşanın kim olduğuna değil ne konuştuğuna bakmak bu çok önemli. Ne diyor? La anzur ila kal ve anzur ila makal. Konuşanın kim olduğuna bakma, onun ne konuştuğuna bak. Vasıflar sizi aldatmasın yani. Profesördür, doçenttir, kuradır, fıkıhçıdır, ilahiyatçıdır, şudur budur. Ya sözü nedir? Ne söylüyor? Buna bakmak lazım. Mehmet Eminer Hoca Efendi burada bir konuşma yaptı. Allah selamet versin. Çağıracağım onu inşallah. Yüz yaşını geç, geçti hemen hemen. Ne biçim konuşuyor? Sesi benden iyi çıkıyor mübarek. Bir burada da bir konuşsa size. İnşallah. Büyük alim veli. Bazı kere, şeytan bile doğru söylüyor. Var mı şeytan doğru söyle diye? Var. Mesela ayet-i kerimede ne diyor Allah? لَوْهُوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيَ Senin bütün kullarını azdıracağım, iflasa erdirilmiş olanlara dokunamam diyor. allah Teala da onun bu sözünde yalan söylüyorsun buyuruyor mu? Buyurmuyor. Burada doğru mu söyledi? Doğru. İhlasa erdirilenler dışında herkese musallat oluyor mu? Doluyor. Ve onları azdırabiliyor. Bak. O sıra Ebu Hureyre radıyallahu anh zekat hurmalarının başına tahsildar konuldu. Resulullah Efendimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da. Ondan sonra nöbet beklerken yani kimse çalmasın diye bir de biri geldi hurmayı aşırıyor. Tuttu yakaladı onu. Ondan sonra Evet, her şeytan insan kılığında gelmiş. Efendim. Dedi seni Rasulullah çıkartacağım. Yani mahkeme kurduracağım. İşte sen zekat malını çalıyorsun, şusup uzun. Dedi dur sen beni serbest bırak, benim çok fakirim işte çoluk çocuğum var muhtaç falan. Uyduruyor işte. Şeytan muhtaç olur mu? Ondan sonra zaten besmelesiz yiyenlerin hepsiyle yiyor. İçenlerle içiyor. Kazananlarla kazanıyor. Bu kadar besmelesiz var iken şeytan niye aç kalacak? <gülüyor> e bu Hazretleri de acıdı ona. Saldı onu, bilmiyor ki şeytan. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah ne dedi lan? <gülüyor> Dün gece senin esirin ne yaptı? Birini tutsak aldın dedi, ne yaptı? Dedi ya Resulallah. İşte şikayetçi oldu fakirlikten işte, çoluk çocuğunun çokluğundan falan, saldım onu. Sedebeke, şey öseyaud, sana yalan söyledi, yine dönecek dedi. Ertesi gece yine musallat oldu. Yine tekrar Hz. Ebu Ureyya'yla yalan yakaladı. Bir rivayet e ha. Bu hadiste birkaç rivayet gördüm ben. Bir kere de Ebu, Ebu, Ebu, Ebu Eyyub'ten gördüm yani. Öyle bir şey de hatırlıyorum. Ondan sonra yakaladı, yine aynı yeminler etti. Bu yemine çok alışmış. Adem Aleyhisselam'ı da yeminle kandırdı. Adem Aleyhisselam'a dedi bu ağaçtan yersen ebedi cennetlik hiç çıkmayacaksın. Allah niye yasak etti? Ebedi kalmanı istemiyor. Ya öyle miydi değil miydi derken bastı yemini ki ben size iyilik düşünüyorum. Nasihat ediyorum dedi. Adem Aleyhisselam hiç bilmedi ve düşünemedi ki Allah adına yalan yemin edilebilir. Hiç Allah adına yalan yemin edilemez diye biliyordu. O yemin olunca inandı işte. Yine şikayet etti. Bir daha yapmayacağım. Dönmeyeceğim, etmeyeceğim, gitmeyeceğim. Hadi yine bıraktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahine sonra, Ne yaptı senin? Ma bari. Dün gece tutsan ne yaptı senin? Yakaladığın mahluk. Dedi ya Resulullah böyle böyle etti ben. Yalan dedi yine dönecekler. De. Üçüncü gece tekrar bunu yakalanacak. Vallahi seni Resulullah'a çıkaracağım dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kesinlikle. Daha kurtuluşun yok. Öyle mi öyle. Dedi ki, o zaman dedi, sana bir ilim öğreteceğim, bir bilgi vereceğim sana, kimsenin bilmediği bir şey öğreteceğim sana. Sahabe-i Kiram ilme çok meraktılar. Bir şey öğrenmek için tamam dedi. Bakalım ne diyecek? Dedi ki, bu Aytül Kürsi var ya dedi, bir yerde okunduğu zaman biz oraya yanaşamayız dedi. Bir işi okuduğu zaman ona da yanaşamayız dedi. Ateel kursunun bu faziletlerin de var. Hele sonu ve la yaudhu hifzu muhul Azim. Ateel kursu okunurken oraya geldiğin zaman 70 kere tekrar ederse. Çok sıkıntın var ise başlarsın ateel kursu gelirsin. Mesela kursu yu semavi Ondan sonra testi alırsınız. Ellen saymak zor olur Ve la yaudhu hifzu muhul Azim. Ve la yaudhu hifzu muhul Aliyul Azim. Gökleri yerleri korumak Allah'a çağır gelmiyor manasındadır. Yani Allah'ın seni içine düştüğün dertten, sıkıntıdan halas etmesi Allah'a zor değil demek. O yetmiş kere okudu mu Allah'ın izniyle tamamen Evliyaullah'tan bir cemaat efendim kar tipi fırtınaya tutuldu. Meşahirtan biri aralarında dedi böyle yapalım dedi. Okudular. Her taraf tipi savuruyor. Bütün millet sırı oldu. Onlar ortada hiçbir şey dokunmuyor. Böyle neler görmüşler yani. Kitaplarda var. Şimdi böylece ya dedi peki yine saldı onu söz verdi ya bir şey öğreteceğim sana diye saldı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ne yaptı? Dedi ya Rasulullah bana bir şey öğretti ki ben de saldım ya Ne öğretti sana? İşte ayetel kürsi zaman o kendisinde şeytan olduğunu açıkladı bu sefer. Biz dedi şeytanlar dedi bu ayetten yanarız kül oluruz buna yaklaşamayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Sadekeke ve vekezubun. O çok yalancı, sahtekar şeytandır ama bu sefer sana doğru söyledi. Yani ayet hakikaten öyledir. Demek ki şeytan bile olsa diyor doğru söyleyebiliyor. Ama diyor efendim hacı, hoca, geçinen adam, ilahiyatçı, unvanları var, neler neler neler. Bütün eshaflar var. Şu kadar kitap yazmış, tefsir yazmış, hadis yazmış. Tercüme yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Diyor ki mesela, peygamberin de yanlışı var. Mesela ki, işte. bak o ne yapıyor? Yalan söylüyor. Şimdi demek ki ne oldu burada? Bir defa konuştuğuna bakacaksın. Adam ne kadar büyük alim, şudur budur, ne mertebede olursa olsun. Konuştuğu yanlış ise, ya onun için ne diyor? Efendim, La ta'rif el Adamları önce tanıyıp da, adamlara gözünde bir değer verip de o adamlara bakarak doğruyu anlamaya çalışma. El hak sema ta'rif ehle. Ba'rif el ba'rif bil hak Adamları hak ile tanı. Hakkı bil, ona uyanı doğru bil. Ona uymayan kim olursa yanlış bil. Önce hakkı öğren, sonra hakkın adamlarını tanırsın. Değil mi? Efendim, bu itibarla Hakk'ın adamlarından Ehli Sünnet'in imamlarından, hocalardan büyük hocamız, Zavendikli Mustafa Efendi hocamızı Mevlamıza uğurladı. Allah rahmet eylesin, kabrini nur eylesin. Bütün ibadetlerle, zikirlerle, ders okutmalarla, efendim müzakerelerle, ilme hizmetle hastalara gitmek, cenazelere gitmek, sohbetlere gitmek, düğürlere gitmek en fazla da talebe okutmak. Benim hocamı okutmuş. Benim hocamı okutmuş. Daha nicelerini okuttu. Tanıdığımız bayağı bir alimler de vardı. Halil Efendi vardı. Ordu'da o vefat etti. Büyük alimiydi. O genciydi. Kanser'de vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra ben Fikri Hoca var orada o sağda. Nice büyük alimler. Resul Hocamız ayarında hoca efendiler yetiştirdi. Ondan sonra 64 sene sırf okutmak 64 sene sıralı ders okutmak ilim meclislerinde bulunmak Allahu Teala şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Bir ömür tamamı ilme dine hizmete hayra vakıf. Yani şimdi ahirette rahat ediyor inşallah. i̇nşallah. Efendiler öyle buyurdu. Üzüntü yurdundan kurtuldu. Burası dünyadır. Bura darul hüzündür. Üzüntü yeri yani burada üzüntüsüz bir yer yok. Arşın altından gelen bulutlar ne yaptı? Efendim, bir sene sevinç yağdırdıysa, bin sene üzüntü yağdırdı yani. Bu dünyada en rahat adamı bile gamı kederi, sıkıntısı eksi olmaz. Burayı cennet yapmaya efendim çalışanlar boşuna uğraşırlar. Hiç fayda yok. Gidiş var ahirete. Ama ne üzere? Yaşadığın hal üzere. Bu yolda yaşayanlar bu yolda ölürler. Hoca efendi gibi. İşte hakkın adamları. Bu kadar insanların cenazeye rağbetleri. Ama cenazedeki insanların kimlikleri. Yani daha Mahmud Efendi Hazretlerimiz kalkıyor buradan. Gitmemiz lazım büyük adam. O vaziyetiyle, o haliyle, o yaşıyla... Gidiyor. Daha orada nice hafızlar. Bilmiyoruz sayısında ne kadar hafız var, ne kadar alim var, ne kadar İslam'a hizmet eden insanlar var. Seçkin bir topluluk. O Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin sözünde mev'iduna yevmul cenâiz Ehl-i sünnet alimleriyle diğerlerinin arasındaki farkın gözükeceği yer cenazelerimizde görülecektir. Cenaze günümüz belli eder bu işi diyor ehl sünnet üzere olan, hak üzere yaşayıp ölenlerin cenazeleri ne oluyor? Çok kalabalık, içtima. لَا الْكَيَوْمُ مَجْمُعُ لَهُ النَّاسِ وَذَا الْكَيَوْمُ مَشْهُودِ Bütün insanların toplandığı, hazır bulunduğu, ahiret günü gibi bir alamet olur. Ali Ader Efendi babamız mesela, قَدَّسَ اللّٰهِ اَسْرَوْا İhtilalde, tam 60'ta, vefat ettiği vakitte, ihtilalciler onun ölümsünden korktular. Fatih Camii'nde mezarı, yeri var Efendim Osmanlı'dan tasdikli yeri Oraya da gömdürmediler İşte sakız ağacına çevirdiler işi Yavuz Selim dolu, Fatih Cami dolu, Süleymaniye dolu Her yer dolu camiler Orada kılınacak, orada kılınacak, millete hep yanlış haber Fakat her tarafta dolu Ben o vakit yoğdum mesela Ama anlatılıyor Helikopterler havada uçuyor Helikopterler havada, gözetim altında. O vakit gazeteye haber versen iki gün sonra üç gün sonra çıkıyor. Cenazenin haberi nasıl duyuluyor, nasıl yayılıyor? O kadar insan bütün Anadolu'dan her yerden kalkmışlar gelmişler. Alimler, veliler dolmuş buralar, yollar. Komu i̇htilal'deki bir efendim görevli komutan da gelmiş. Halide abi vardı, efendim babanın oğlu. Ona soruyor, Ya ne kadar kalabalık doldu her taraf senin baban Harp mı kazanmış diyor ya. Bu senin baban diyor Neye bu kadar diyor kalabalık O da sinirliydi rahmetli böyle celalliydi Yahu dedi ben babam diye geldim dedi ben mecbur geleceğim dedi Git onlara sor niye gelmişler <gülüyor> O da bir şey diyememiş öyle Cevabını doğru verirsen böyle susturursun Ondan sonra Ehl-i Sünnet alimleri Cenaze günlerinde bütün dostların istimaı toplantısı zuhur ettiğinde Hakk'ın nuru parlar, batılı mumu söner. O efendim, hayız kadın namaz kılar oruç tutar diyenler, o Yahudi Hristiyanlar cennete girecek denen hep hepsi ilahiyatçı. Neler neler neler onlar. Onlar öldükleri vakitte nerede böyle iflaslı cemaatler? Nerede zuhur eder? Nerede bulunurlar? Nerede görmüşler? Nerede görülmüş? Bir haber duyulmuş mu? Onun bizim günümüz cenazeler günüdür. Ya O vakit anlaşılır. Kim hak üzeredir, kim batıl üzeredir. Allah o o cemaatleri batılda toplamaz. Neyin bereketidir? İlmiyle amelin bereketidir. Hoca Efendi çok amel sahibiydi. Çok takva sahibiydi. Hiç kıybet etmeyen birkaç kişi var dünyada desenler biri oydu. Hiç kıybet etmez. Cömertlikte bir deydi. Yanında kimse para veremez. Yemek gelir. Efendim boş konuşmaz. Mala yani konuşmaz. Fuzuli konuşmaz. Tevazu üzere yani çok büyük velilik vasıfları kendinde toplanmış idi. Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'ne intisaplıydı ama sağlam intisaplıydı. Hiç ders kaçırmaz. Bir vazifesini ihmal etmez. Devamlı böyle Huzur üzere, zikir üzere. Efendi Hazretleri'nin kelamıdır. Mustafa Efendi, senin meleklerden bir farkın var. Onlar görünmez, sen görünüyorsun. Mustafa Efendi, Rize'nin güneşidir. İlmi i̇mam Azam Efendimiz'e benzer. Neler neler, onu çok met etmiş. Yani faziletini beyan etmiştir. Rahmetli Kaptan abi, Allah rahmet etsin. Benim tefsirde arkadaşım işte... Uzun yıllar mübarek, ihlaslı bir zat. Dedi, ''İşe Aleyhisselam'ı rüyamda gördüm.'' Tam net gördüm. Bir de baktım sonra Zavendikli Mustafa Efendi geldi camiye dedi. Aynı o. Allah Allah. Çok benziyor dedi. İsa Aleyhisselam tarifinde vardı. Sanki hamamdan yeni çıkmış gibi yüzü pes pembe. İşe Aleyhisselam'ın Miraç Gecesi olan rüyetinde Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem tarifinde böyle yazıyor. Hakikaten Mustafa Efendi yüzü hep kıpkırmızı olurdu. Böyle insanlar, Vefat etmeden evvel hala şu işte kanser ciğerini bitirmiş ayakta zor duruyor namazları ayakta kılıyor. Rasul Hoca diyor telefon ettim dedim bu namazın caiz değil ya hocam. Niye? Ya oturarak kız. Artık ayakta duramıyorsun. Yok. Komaya girene kadar yani. Ondan sonra İstanbul'a götürmeyin beni doktorlara niye? Sakalımı keserler. Efendim dertleri bak komaya giriyor derde bak. 3-4 gün işte öyle kaldı. Bekle bir hafta bir şey kaldı. Sakalımı keserler işte efendim. Burada namaz kılan insanları tanıyorum. Orada kim olduğunu bilmem. Dertleri bu. Onlar böyle muhafaza ettiler. Allahu Teala da şanlarını, şereflerini hayatlarında da, mematlarında da, vefatlarından sonra da muhafaza etti. Elhamdülillah. Allah şefaatine nail eyleyecek. Ya Hazretlerinin yetiştirdiği İnsanlardan biri. Tabii ki normal bir insan değil tabii. Çok büyük de ilmi olduğu için. O da üzerine katlanıyor. Onunca makamı ilmiyle beraber takvalıkta eklenince, amel-i ihlas eklenince, seyri-sülük eklenince, manevi terbiye eklenince, mürşidin rızası ve hoşnutluğu eklenince bunlar çok büyük bir yekün teşkil ediyor. Böylece her insana nasip olmayan makamlar zuhur ediyor. Rize'de bir izzet var. O anlatıyor Tahsin Hoca'ya. Tahsin Hoca da bana anlatıyor. Tahsin Ayas Hoca, olsa Ofta. Diyor ki bir gün indik uçaktan, Trabzon'dan, gidiyorum Rize'ye. Bir çocuk da yolun kenarında genç delikanlı, ben de taksi tuttum, aldım onu da. Gidiyoruz. Dedim evladım işte evin var mı, yerim var mı, nereye gidiyorsun, nedir, kimdir? Mustafa Efendi'yi zavendikli ziyarete gidiyorum. Her sene bir kere gelirim, elini öperim. E nereden geliyorsun? Unuttum şimdi, Sivas'tan mı bir yerden? E ne tanıyorsun evladım sen? Siz bile çoğunuz yeni tanıdınız değil mi? Yani, meşhur olarak görünmüyor. diye demiş ki, amca demiş, ben bir kızı sevdim, olmadı ailesi bana vermediler. Ondan sonra, rüyamda bana dediler, bana bu zatı gösterdiler. Dediler ki bu zavendikli Mustafa Efendi, al telefonunu, al da kapı adresini. Hepsini yazmış. Şöyle bir rüya görsek, bir gömünün yerini bulsak ya. Yani kaç adım, maç adım, adam telefonu da tutmuş kafada. O gençlikten değil, o rüyanın <gülüyor> şeyinden, şeffaflığından yani. Ne kadar gönce olsan ol. Tutamazsın kafanda. Hep unutuluyor. Gittim diyor, bir sene, kaç sene evvel diyor. Gittim kapıyı çaldım. Baktım rüyada gördüğüm o zat. Çıktı karşıma. E ben, size, buyurun. Dedim, demiş ki ben size misafir gelme. Buyurun. Aldı beni içeri diyor. İşte namaz, bir abdest alacağım müşahade edermişsin demiş. Abdest almış. iki rekat namaz kılacağım müşahade edermişsin demiş. Misafir ya. Onu da kıldı diyor. Namazdan sonra döndü. Evladım senin o işin oldu. Tamam onlar şimdi seni bekliyor. Razı geldiler. Git işte. <Gülüyor> Yahu diyor hocam şuydu buydu. Hani ha, yanlış olmasın diye. Yani. Ben şunu diyecektim. Şuydu mu bu değildi mi? Falan. Tamam dedi. Karıştırma. Tamam, kapat. Bu işin halloldu senin git. Şimdi diyor işte gittim hemen. Beni bekliyorlar diyor. ya Ne olmuş belli değil. Tamam vereceğiz. On sonra şimdi her sene diyor. Hoca efendi ziyarete geliyorum. belini elini öpüyorum. Böyle, ne, ne veliler var böyle gizli? Yani bizim efendi hazretleri tabii büyük veliler yetiştirmiş bir insan. Yani müritleri arasında büyük veliler vardır. Hakikaten mesela İmam Masum Hazretleri İmam Rabbani Hazretleri'nin oğludur. Seyri e başlattık başlatıp da allah Teala'ya vasıl edip de veli olarak velilik makamına kaç kişi yükselttiğini kitaplarda zikrediyor. Yüz bin kişi. O müritleri ne kadar milyon değil. Yüz bin kişi manevi yola girmiş ve Allah'a kavuşmuş. O yolculuğu bitirttirmiş onlara. Yüz bin kişi yani. Bu silsiledeki büyükler böyledir. O yüzden hakikaten bu büyük kapı Allah Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürlerle sıhhat afiyetler bahşederek başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Ruhaniyetleri daha nicelerini terbiye ediyor, edecek. İnşallahü Rahman böyle bir güneş e tabi onun etrafında da efendim ve o cumsu fadlinu yuzun resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş diğer peygamberler onun yıldızları mesabesinde güneş karardığı zaman karanlıkta güneşten aldıkları nurları yıldızlar bize yansıtıyorlar. İnne nur al kamer mustefad Ayın ışığı da nereden alınma? Güneşten. Yıldızların bütün ışıkları güneşten. Yani desek yani tek güneş var. Aydınlatan desek yeridir. Öbürleri ondan alarak yansıtma yapabiliyorlar. Ha bunun gibi bir de zikredildi gibi. Efendi Hazreti bir güneş. Onun yetiştirdiği alimler, veliler var. Bu zatlar onun yıldızları, ondan aldıkları nurları insanlara karanlıklarda ızhar ediyorlar. İşte efendim senin sözüne bakıyor musun? Mustafa Efendi Rize'nin güneşidir. Ha şimdi demek ki mesele bu karanlıkta kalmış, bu, bu kadar dalalete düşmüş, düşürülmüş, hak nedir, batıl nedir, doğru nedir, eğri nedir, anlayamayacak halde bırakılmış bu insanlara ehl-i üzere itikadı üzere efendim, ahireti kazandıracak, vaazlarda bulunmak, dersler okutmak, ilmi neşretmek, bu hususta eziyetler çekmek, sıkıntılar çekmek ki onlar ne zor zamanların adamları. 70 sene evveli konuşuyoruz onların okuduğu zamanlar, 70 sene evvelki dönemler yani Allah demek yasak olduğu zamanlar değil mi? Onlar bu ilmi yaşattılar bizlere kadar ulaştırdılar şimdi eğer biz bunu yayamazsak efendim bu rahat zamanda bu imkanlarla bu tebliğ vasıtalarını kullanarak dünyaya bu eli sünnetin itikadını, fıkhını, amelini efendim duyuramazsak yazıklar olsun bize yazıklar olsun bize ne olur? Gayretli olalım, inşallah bu dini İslam'ın yayılması, tebliği ve doğru anlatılması, doğru anlaşılması için en büyük fedakarlıkları yapalım. Bizim mesele dinimizdir, itikadımızdır, imanımızdır. Gerisin hepsi teferruattır. Din için yaşıyoruz, İslam için yaşıyoruz. Yememiz, içmemiz, bütün imkanları temine çalışmamızın hepsinin gayesi İslam'ı yaşayabilmek içindir. Eğer İslam yaşanmayacaksa Eli sünnet korunmayacaksa, muhafaza edilmeyecekse toprağın altı toprağın üstünden çok hayırlıdır. Kimse şunları da yemediğim kaldı yiyeyim, efendim, şunları da görmediğim yerleri göreyim diye yaşamasın. Kimse şu arabaları alamadım, binemedim, efendim, şu marka efendim telefon alamadım veyahut eve alamadım, şurada bir villa alamadım diye yaşamasın. Bunların hepsi süfli, adi, bayağı basit himmetlerdir. Allah böyle dertleri gayleri sevmez. Hepimiz bundan sonraki hayatımızda tek derdimiz dinimiz olsun. Çoluk çocuğumuzun konu komşumuzun etrafımızın İslam üzere kaim kılınması daim kılınması için. Hangi tebliğ lazım? Bu hususta ne gerekiyorsa feda etmek lazım. Ta ki Allah da bize dinimizi imanımızı sağlam bağışlasın. Ahirete selametle çıkalım inşallah. İman selametle çıkalım. O dostlar gibi. Mübareğin yanına gittik gece Okuyorum Yasin işte evine çıktım zaman diye köye Gece birdi falan. Bayağı da bir insan hiç kimse ses yokmuş yok. Bir nefes sesi geliyor. Gözümü açıyorum. Hoca efendi nefes alıyor gibi. Kaç defa oldu bakıyorum hiç nefes alanda yok. Arkadan bir hafız arkadaş diyor sanki göbeğe kalkıyorum. yav diyecektim götürün bir daha da. Bir şey yaptırın bakın belki de ölmemiş. Ama ölmüş. Canlı duruyorlar. Talebesi dedi. İlla Hoca var orada. Dedim işte bu sene Ömre'ye gideceğiz hocam hazırlık yapıyoruz. Cemaatte arkadaşlar gelmek istiyor. Ben rüyamı gördüm ben yolcuyum dedi. Bana yolculuk göründü. Siz gidersiniz. Ama birşeysi de yok sağlam görünüşte. Dostlar, böyle malum olur. Allah bize de bildirsin inşallah. Aziz Mahmud-i Hazretlerini ziyaret edin. Bir kere Fatiha'nız nasip olsun. Ziyaret ederseniz onun Allah ile anlaşması var. Kabrimize bir defa gelenler, bir kere olsun Fatiha okuyanlar, hediye edenler denizde boğulmasınlar, öleceklerini bilsinler ve bildirsinler. Gafletle ölmesinler yani. Çünkü o zaman ne oluyor? Vasiyet etme imkanı oluyor, emanetleri teslim etme imkanı oluyor. Baya bir e, faydalı şeyler zuhur ediyor, nasip oluyor, insan hazırlık yapıyor. Allah'ın bize de mutlaka öleceğimizi bildirsin Allah'ım. Ama 5-10 sene evvel değil. Bu sefer 5-10 senemiz hepsinden olur. Zaten Mevla bilir işini. Yaklaştığı vakitte, yaklaştığı vakitte bildirirse ki tevbeye vakit kalsın. İşi düzeltmeye vakit kalsın. Efendim, vasiyetlere vakit kalsın. Allah vasiyet etmemiz gereken bir şeyler varken vasiyetsiz ölmekten de muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bu da bir beladır. Vasiyetsiz ölene, ölülerle konuşma izni verilmeyecek. Ağzı bağlanacak. Dediler, ''Yarsolallah ve elli tekillibu'l ve Ölüler de konuşabiliyor mu? ''Ni'am ve ete zavarun. Hem de birbirine ziyarete de gidiyorlar buyurdu. Onun içindir ki, efendim, hakikaten, dostların hayatı başka oluyor, ölümleri başka oluyor. allah Teala, çünkü dünyadaki yaşantıları farklı oluyor. Onun için allah Teala ne buyuruyor? ''Esta'idri emhacibel lezîne isterahusseyyâd'' اَنَّ جَعَلَهُمْ كَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَا اَمَّ حِيَا اُمَّا مَا تُعُونَ Dünyada yaşadıkları müddet boyunca hep kötülük kazananlar, iyilikten nasip olmayanlar, imandan, amelden, Hiss hissedar olmayanlar, sanıyorlar mı ki biz onları, onların hayatlarını da ölümlerini de iman edip amel salih işleyenler gibi yapacağız? Cemaat ya Ne kadar kötü karar veriyorlar. Asla yaşantıları da bir olmayacak, ölümleri de bir olmayacak. Ölümleri farklı olacak. Onun için Allah Teala iman ve ameli salih iki kanadı takındırsın. Fazlu keremiyle ondan sonra hayatımızı da mematımızı da düşmanlarınınkinden uzak eylesin, farklı eylesin. Amin. Hiç benzetmesin Allah. Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammed. Ve Ali o ve sallallahu Amin. Şimdi 54 farz okuyoruz. 54 farzdan geldik 6. farza. Öyle mi? Sayıyı tutalım. 6. farz nedir? Bu mübarek kitap. Bu 54 farz. Bunu mutlaka okumalı, okutmalı, herkese ulaştırmalı, herkes bunu bellemeli, ezberlemeli. İçindeki şerh de var. Onu da ondan da istifade etmeli. Salih Efendi Hazretleri şerh yaptı buna. Efendim bu kitapta çok ilim var. Biz de dedik böyle sıradan ders yapalım ama araya çok mevzular girdi. Şimdi yeniden inşallah toparlarız. Bir hafta e, kutsi vaazlar, vaaz-ı kutsiyeden okuyoruz. Bir hafta da bu farzlardan okumak suretiyle Allahü Teala bize farzları vacipleri güzelce işlemeyi nasip eylesin. Amin. Farz bize yük demek. Boynumuza borç demek. Aksi takdirde sorumluyuz demek, sorulacağız demek. Farzda mesuliyet var. Farz, fazla nafile amele benzemez. Onun için bu farzlar da pek bilinmez ama mesela bazı hiç bilinmez. Namazı herkes bilir. Orucu, hacci falan herkes bilir zekatı. Burada mesela öyle farzlar var ki, bunlar kimden ifade edildi? Haseni Basri Hazretlerinden. Radıyallahu anh Her gece ve gündüz Yirmi dört saatte bu elli dört farzın hepsi hepimize yüklü. Elli dört farzın efendim hepsi her mümine her şey ve ruzde yani gecede ve gündüzde vaciptir. Muktezası amel etmek yani gereğini yapmakta nedir? Efendim vaciptir, farzdır. Amel etmez ise ne olur? Asilerden olur. Ne demek? Allah'a karşı direnenlerden olur yani. Kimse Allah ile harbe edemez, mutlaka yenileceği şimdiden bellidir. Bu mübarek farzlar, Hasan-ı Basri Hazretleri tabiinin en hayırlılarından e, dolayısıyla ilimlerine çok güvenilir, itibar edilir. Birçok ilim de bize ondan ulaşmış. Evet. O öyle bir zat, kafadan konuşacak bir zat değil. Hep ayetten hadisten, sahabeden almış, 130 sahabe gördüm diyor. Hep onlardan ilim tahsis etmiştir. Şimdi bu farz nedir? Rızık hakkında Cenab-ı Hakk'ın vaat kerimine itimat ve tevekkül ile geçim derdinden emin olmaktır. Bu farz hemen hemen hepimizde ihlal. Şimdi allah Teala bizi yarattı yaşatacağına ve rızkımızı göndereceğine söz verdi mi? Verdi. Hep dükkanlarda ne yazar? Er rizku Al Allah. Bütün şeylerde görürüm onu. Ticarethanelerde eskiden kalma belki de Osmanlı'dandır o güzel bir örtür tamam takılsın. Ama ne deme bu? Rızık Allah'a aittir. Yani yedirmek, yedirmek, içirmek, yaşamamız için gereken gıdayı bize göndermek Allah Teala'nın efendim kendisinin adına üstlendiği bir husustur. Ha ama bu kadar açlıktan ölen var. Onların eceli Sebebi açlıktan ölmektir. Eğer sebep açlıktan ölmek olacaksa, geçenlerde anladım. Altın vagon içinde olsan, kitli kalırsın, yemek bulamazsın, altınları da yiyemezsin, orada açlıktan ölürsün. Ve ölen olmuştur evvelce. Altın vagonunda kitli kalan Halil Adel Efendi Hazretleri zamanında anlatırdı. Rusya'daki o zaman tren yolları, bütün uzak yerler Kuşuşmaz, kervan geçmez, vagonun birini bıraklar adam bütün altınları doldurmuş içine, kendinde de kilitletmiş. Efendim, indiğiz yerde açacak. dışarıdan işte açacak, adamı var falan. Adamı da gitti öbür vagondan, bu kaldı. Tek vagon, günler sonra, üç ayda bir geliyor bir daha. Kaldı orada, bir şey yok, yiyecek, yiyecek, çıkamıyor, edemiyor, her taraf altın, başladı ellerini yeme, kollarını yeme bu butlarına kadar, kollarının üzerine kadar, uzanabildiği yerlere kadar yemiş vaziyette ölü bulundu zora. Bunu Alâheter Efendi Hazretleri anlatırdı. Şimdi bu adamın eceli ki açlıktan ölmektir, altın vagonunda da bu bundan ölecektir. Bu, bunu karıştırmayalım şimdi. Açlıktan ölenler Allah rızık bulamadı diye değil, haşa ve kella. Yoksa Afrika'da açlıktan ölenlerden bahsediliyor, Avrupa'da da tokluktan ölenlerden bahsediliyor. Herkesin kolesterolü çıkmış, herkes patlamış vaziyette. Damarlar çatlayan, gidiyor. E şimdi, Allahu Teala burada verdiği rızkı oraya gönderemez mi? Orada dolu, her taraf yeşillik, şudur. Ya Afrika en yeşil kıtadır yani. Ne eksen biter orada. ben. Biraz da gezdiğim yerler oldu. Çok mümbit bir yemyeşil ya. Çöl değil öyle. Yani orada, Nedir bu? Allah'ın kaderinin sırıdır. Derin bir denizdir. Araştırmayın. İşte asisten ölecekse o başkadır. Fakat rızık hakkında Allah'ın sözü var mı? Var. Buna güveneceksin. Rabbine tevekkül edeceksin. Geçim derdinden de kurtulacaksın. Yani çalışmayacaksın değil ha. Efendim Allah rızka kefil. öylece ben yatıyorum. Arkadaşlar yemek gelince kaldırırsınız. E ne olacak? Kapıyı da çalan olmadı. Denedin, denemedin, ondan sonra efendim bir gün, iki gün tevekkül tevekkül, ondan sonra üçüncü gün çıkar dışarı tabii. En fazla o kadar. Kimse de gelen yok, giden yok. Allah Teala sana rızkı yaratıyor. Onu bütün dünya bir dam, tanesini yaratamaz. فَلَّقْلُقُوا <gülüyor> Bir tane yaratsınlar da göreyim, bir zere yaratsınlar da göreyim. Allah Teala buyuruyor. Uzaya çıkıyorlar, dünyadaki her türlü teknolojiyi ilerletiyorlar da daha şu ana kadar su bir damla su yapabildiler mi? he? E, yapsa İsrail yapar en teknoloji onda ilaçlar, aşılar, maşılar hepsini buluyor zaten hastalığı da o uyduruyor ona göre aşıyı buluyor ondan sonra e, susuzluktan da kıvranıyor oraya mı dalayım, buraya mı dalayım gitmiş Suriye'nin su tepelerini efendim tutuyor niye? E, yap su bir damla su yapamıyorlar hala. allah Teala rızık işini kimseye vermedi. Adam yapıyorlar ya kolonlamayla. Yani adam yapıyor derken işte Mevla yaratıyor yine. Onlar öyle bir şey geliştirdiler işte koyunlar, moyunlar bir şeyler. Birbirine benzeyen kopyalamalar yapıyorlar. O daha zor zannedilir mesela. Çünkü Allahü Teala'nın yarattığı ham madde var ya oradan alıyor çalıyorlar. Ondan sonra biz yaptık diye ortaya çıkıyorlar. O zaman bir susam tanesi yarat. E, kopyala. O da yok. Suyu kopyala. E bu ne su savaşları çıkacak dünyada. Kopyalayın su olsun sizde de. Doldurun deponunuzu. Mevla rızık işini kimseye ferman buyuruyor. Meydan okuyor. Bir tane yaratsınlar. Bir zerre yaratsınlar. Yaratamazlar. O zaman madem Mevla söz verdi geçim derdinden e, emin olmak lazım. Bununla beraber de çalışmak lazım. İsmet Garibullah Büyükşeh Efendi Hazretleri'nin kelamında ne buyuruyor? Ve وَمَسَّعِيُ مَانِعَنْ لِلْتَّوَكُّلِي بَلِلْتَّوَكُلُسَّعِيُ لَا حُكْمِ اللّٰهِ Dükkan açmak, çalışmak, tarla kazmak, sizin gibi işe gitmek, para kazanmak tevekküle mani midir? Değildir. Esas tevekkül nedir? Allah'ın hükmü için çalışmaktır. Çünkü Allah'ın kararı neyse olacak, canın da çıksa ...hamalın canı çıkıyor, beş lira kazanıyor... ...kuyumcu çay, kahve içe içe... ...oradan şu kadar para fazla para kazanıyor. Zahmete göre de değil... ...yüke göre de değil... ...sorumluluğa göre de değil, bir şey değil. Akıl da ermiyor. Onun için... ...yani rızık meselesinde de... ...bir dahaki derste de gelecek... ...rıza ve kanaat... ...lazımdır. Çatlasan... ...olmaz. Yazılandan gayrı sana... ...varmaz ulaşmaz. Ama onun için hırs yapmamak, kanaatkar olmakta fayda var. Velakin çalışmak da lazım geliyor. Ama benim çalıştığım mesela bu aldığım emek aslında şunu bunun kanaat edeyim, az harcıyorum. Onun için çok çalışmama gerek yoktur. Ben ibadete fazla vakit ayıracağım. Ne mutlu sana. Ama milletten dilenecek veya çoluk çocuğunu dilendirecek, muhtaç edecek durumda da ibadet yapayım diyerekten Nafile ibadetlerden sebep o çalışmaktan geri kalmak olmaz. O çalışmaktan neye sayılıyor? İbadete sayılıyor. Neden? Namazın, orucun, açınca bütün ibadetlerin o geçimine bağlıdır. Hadi i şerifte gördüm buyuruyor. İnne mine zünubi zünuben la yukeffiruha illelhemmu fil maizya. Günahlar içerisinde öyle günahlar var ki o günahları hiçbir sevap, hiçbir tövbe sildiremiyor. Ancak geçim derdinde sıkıntı çekmek onları sildiriyor. Para kazanayım derken o sıkıntı çekiyor, hem de helal tabii işte, haram değil. Bir de haramdan sakınıyorsun, bir de helalından kazanayım derken zorlanıyorsan o zorlanmak senin öyle günahların var ki ondan başka hiçbir sıkıntı o günahları sildiremezdi. Onun için Farzlar, vacipler eda edildikten sonra insan helal rızık talebinde çalışırsa bu ibadetine dahildir. Evet. Şimdi niçin bu farzı nereden çıkarttın? Adama sorarlar. Neymiş bu farz? Allah'ın vaadine, sözüne güveneceğin, Allah'a tevekkül edeceğin Anladınız ama değil mi? Tevekkülün ne demek olduğunu. Çalışmamak anlamında değil. Yalnız, milletten gelecek şeye, Allah'tan gelecek şeyden daha fazla güvenmeyeceksin. Tevekkülün manasıdır. Şimdi patron, sana ne veriyor? Maaş. Allah veriyor maaşı. Patron sebep oluyor. Bu sefer allah Teala, rızkı yaratan, maaşı gönderen, patronu da sana musakar eden, seni ona işçi kabul ettiren vesaire. Ama patron diyor ki, benim müessesede namaz kılınmayacak. ''Farzları kılın, farz da yok'' diyor. Sen şimdi, ''Ne yapalım sonra kaza ederiz'' dedin mi, böyle tevekkül etmez. Niye? Allah bir kapı kaparsa, bin kapı açacaktır. Sen, helalından aramakla mükellefsin. Bak burada şimdi, namaz terk ettiriliyorsa sana, senin burada çalışman haram oldu. Tevekkül, sen o adamdan gelecek maaşa mı daha çok güveniyordun, Allah'ın vaadi olan rızka mı daha çok güveniyordun? Orada tevekkül meydana çıkar mesela da belli olur bu işler. Yoksa ben Allah'a tevekkül ediyorum. Yemen'den bir taife çıktılar şeye, hacca gidiyorlar, hiç rızık, erzak, para mara almamışlar. Ondan bundan geçine geçine gidiyorlar. Geldiler, işte Hazreti Ömer'imle de sordu, dedi. Ne yapıyor bunlar ya? Dile, serilmişler her tarafa, milletten topluyorlar, ediyorlar. Kimdir bunlar? Dediler, bunlar tevekkül ehlidir. Yani hiç, para, maaş hiçbir şey almadan gelmiş. Dedi ki bunlar teekkül ehlidir. Tevekkül yemekten geliyor. Bunlar yiyeceği ya dedi. Biz Rasulullah'ın sahabesi tevekkülü bize mi öğretiyorlar? Tevekkül bu mudur? Allah Teala ne buyurdu? Ve tezevvedû fe inne gayrezâdit teqvâ. Hacça giden yolcular azığınızı alın. Azığınızı alın. Derken illa buradan rize kavurması götürün demek değil. Para alırsın gideriz. Orada peynir de var, zeytin de var. Bizim de mübarekler... Arafat'ta lahana pişirirler yani bizim memleketin adamları. Bir acayip bir şey. İlla buradan hamsiyi bile götürecekler ya. Kokar olsunca da mübarek. Şimdi azı kalın derken doldurun çuvalları da ondan sonra Arap'ın da görevlisi soksun şeyi içine bakayım derken efendim demiri karıştırsın dolmaları berbat etsin. Lüzumu var mı? Yok. Ne yapacaksın? Para alsın yanına. Ne kadar orada? Yiyecek içecek kadar efendim, para alsın. Onu da korumak lazım, muhafaza etmek lazım haramilerden falan, bu sefer o da zor. Burada zengin olan adam orada parayı çaldırsa ona zekat bile verilebiliyor. Vebnissebil diyor Allah, yolcu memleketinde zengin olsun. Adam burada, ama şimdi tabii banka matik çıktı bilmem, matik matik, taktuk nakit çekiyor falan. Yani nerede öyle herkesten matik, ne arar mesela? Ben kalsam aç kalacak durumda kalabilirim böyle. Kartım yok, kurtum yok mesela olabilir, ben hiç bilmiyorum o işi. O zaman ne yapacağım? Zekat pilahı alabiliyorum. E ne yapacağız? Mecbur. Ama tedbir almak lazım. İşte güzel saklamak lazım. Güzel bir yerine koymak lazım. İçe derine falan. Neyse. Azığınızı alın. Çünkü neden? Azıkların hayırlısı insanı başkalarından istemeye muhtaç bırakmayacak kadar kazanıp efendim, yanında bulundurmaktır. Takvanın bu manası yani ayetin sebebin üzülüne muvafık olan manada budur. İnsanlardan istememek, insanlara yük olmak. Hayrun <gayrullâhâ> nes men la En hayırlı insan insanlara yük olmayandır. Ha. Şimdi bu rızka güvenmek, geçim derdinden emin olmak farzdır. E bu farz olması için efendim ayet hadis var mı? Var. İstiaze ile okuyor. Ve meminde betin fil ardi illa ala Allah rizquha. Yeryüzünde gezen, canlı, debeleşen, de debreşen işte, bütün böcekler. O böceklerin ne kadar sayısı var, ne kadar türü var, çeşidi var. Hiçbir hesap onu zapt edemez ve sayıp bitiremez yani. Allah'ın hesabı dışında. Mevla bütün yarattıklarının sayısını biliyor. Bu kadar böceğin, canlının hepsinin rızkı bana aittir Allah. Buyuruyor. Allah, Allah. Hepsine yiyeceğini gönderiyor. Bazısı otobur, bazısı etobur. Onu ona yediriyor, onu onun peçine düşürüyor. Allah Allah. Ne işleri ya Rabbele Alem. O bazı belgeseller var. Yani insanın imanı artacak da bu, bazılarında gavurluğu artıyor yani. O hayvana mal ediyor. Ne akıllı hayvan ya. Yani. Sen ondan be, akılsızsın. Hayvanda ne akıl olacak ya. Desene ne Allah'ımsın sen. Subhanallah, Subhanallah. Onu seyredene kadar bitirene kadar sübhanallah. Allah'ı tesbih et yahu, tenzih et. Ne rızıklar ya. Akreplerinden tevekkül. Hadis-i şerif lev tevekkeltum kuma Eğer Allah hakkıyla tevekkül etseydiniz, yani bu çalışmamak anlamında değil ama tam güvenseydiniz, yani şu manada. Gökler kurşun olsa bir damla damlatmasa, yerler bakır olsa bir tane bitirmese yine de Allah bizi rızıklandırmaya kadirdir. Celle celal. Bu manada tevekkül. İtikadınız böyle olsa Allah Celle Celaluhu yuvasında beslediği kuş gibi sizi rızıklandırır. Bütün mahlukat sabaha karınları aç kalkıyor, hepsi akşama karınları şişik vaziyette yuvalarına dönüyor. Sabahtan aç kalkıyor. Ne tedariki var? En fazla tedarikli karıncadır. Öbürlerinde hiçbir şey yok. Fil zaten Allah ne ot verdiyse, aslan Allah ne et verdiyse ama bir şey yok. Kenarında yok yani yuvada bir şey. Hepsi aç kalkıyor. öyle mi? Ama hoca ben de şimdi hepçi kuş tabii kuş ne olacak? Kuş beyinli derler, kuş mideli. Yani şu kadar bir şey versen de o doyuyor zaten ben Şimdi öyle, nasıl yapayım, bekleyeyim? Sana kimse bekletemedi? Peki, fil seni de yer yine doymaz. Diyelim. O kadar büyük, o nasıl akşama doyuyor? Hakkıyla tevekkül etseydiniz, bu buydu. Her canlının rızkı bana aittiriyor, geçen e, derste işte birkaç derste, anlattım sana. Musa Aleyhisselam'a, kayaya vur diyor, vuruyor. İçinden bir kaya, içinden. Üç kayanın içinden bir karınca ne diyor? Sübhaneven yarani ve arif mekâni ve Öyle insan. Beni burada gören, yerimi bilen, rızkımı gönderen ve beni unutmayan Allah'a tespih ederim. Karıncanın tespihini ona eşittirmek İbrahim Edem Hazretlerinin manevi yola sülükünü anlatırken çok meseleler var, Hızır Aleyhisselam meselesi de tabii. Geçen bir derste anlattım, herhalde Bursa'daydı. Koydular mı internete bilmiyorum, o Bursa sohbetin. Keşke koysalar. Orada uzun anlatıldı o iş, şimdi onu demiyorum. Ava çıktı, ne oldu? Sofraya geldi bir kuş. Sofradan ekmeği kaptı götürdü. O da onun peşine düştü. Etrafında yetişemediler ona. O bir tepeye doğru kuş gitti. O da çıktı o tepeye baktı ki orada eşkıyalar bir adamı soymuşlar ellerinde bağlamışlar ayaklarını yürüp bizi ihbar etmesin diye. Adam orada açlıktan ölecek dağın başında. O kuş da o ekmeği getirmiş ama adama verse yiyemez. Adam bağlı. Kuş da adamı çözemiyor. Bu sefer gelmiş oturmuş göğsüne orada dilimliyor ekmeği koyuyor ağzına kaka adamın adamın eceli gelmemiş ki İbrahim Ethem o zaman bana büyük bir şey gösterildi bana bir şey söyleniyor zaten nida da geldi ya İbrahim sen bunlar için yaratılmadın avlanmak avlanmakta çocuk oyunlarını bırak dediler ona yani o nida da geldi evliyanın reisi oldu ama neler gösteriliyor Saka kuşu var efendim anlattırdı. anlatırdı. O saka kuşu ne? Denir? Saka su taşı yani işte. Tulumu var, dolduruyor içine suyu. Gidiyor ağaç kovuklarına, e, kayaların oyuklarına. Suya gidemeyen hayvanlar için oralara suyu pompalıyor. O da oraya su taşıyor. Bizinkiler helikopterle yetişemiyor. Efendim saka kuşu her tarafa yetişiyor. Ya. Hepsinin böceklerinde, o balıkların 600 ümmet var denizde, 400 ümmet var karada. Ümmetin içinde bir de türleri var, türlerinin çeşitleri o. Efradını hiç sayamayız da, değil mi? Ne kadar tür var? Bunlar hepsi doyuyor. Yeseleu memfise ma'avedvelar. Gökte yerde ne varsa Hepsi Allah'tan istiyor. Kimi bizim gibi diliyle istiyor, kimi de haliyle istiyor. Yani muhtaçlığını arz ediyor. Bir kere yağ, yağmur, kuraklık oldu, susuzluk oldu. Efendim, peygamberlerden biri olacak, isminde belki kafam karışık olur benim bazen. Yağmur duasına çıkarken durdu, geri dönüyoruz. Niye dediler? Süleyman asem belki olabilir ama. Dedi ki, bir karınca, efendim bir, bir böcek, o da susuz kaldı lisan haliyle Allah'a arzu halde bulunduğu için Size yetti onun duası Size lüzum olmadı Yağmur isteğinize bir böceğin Bir karıncanın neyse bir mahlukun Efendim duasıyla Size kifayet olundu yeter size Allah. Onun için Hepsi rızık derdinde O bütün hayvanlar ne kadar rızık peşindeler hepsi böyle Efendim ne yiyeceğim ne içeceğim Ama şey yok. allah Teala açlıktan öldüreceklerini takdir ettikleri saat Şimdi demek rızık Allah'a ait. Ayet var mı? Var. Biat'te ne var? Nice hayvanlar var ki diyor. Rızkını taşıyamıyor. Karınca rızkını taşıyabiliyor mu? Çekirdeğin kabuğunu kırk defa düşe kaka canı çıkıyor. Götürene kadar. Gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor tak geri düşüyor. Ama o karıncanın azmi de çok önemli. Efendim babamız Alaeddin Efendi adı derdi. karıncaya benzetirdi. Manevi yolda tarikata girip zikre çalışan adam karıncaya benzer. Yani arada bir günah düşer, gevşeklik olur, kabız hali olur, feiz kesilir. Kabız derken karın, kabızı değil. Manevi feyizsizlik bunalımlar sıkıntılar falan yine devam devamla bir bakarsın bir feyiz gelir nil gibi coşar bir gider ileri doğru Ondan sonra bir tıkanıklık bir sıkıntılar falan bir daha geri aynı karınca gibi sonunda devirir şeyini azığını yuvaya ulaştırır nice hayvanlar var diyor rızkını taşıyamıyor bazı hayvan var rızkı kendinden 10 kat büyük 20 kat büyük iyice götürecek onu Diyor ki rızkını taşımaktan aciz hayvana Ona da rızkını ben veriyorum size de ne demek elimiz ayağımız var bizim çalışmamız var biz efendim iktisat profesörüyüm bilmem ne konuşma Mevla buyuruyor ki sana Zaten bunların çoğunun da maaşı yetmiyor bu iktisat profesörü Kendileri zavallı bir durumdadır efendim, Öbürü imzasını bilmeyen de parayı koyacak yer bulamıyor Allah'ın hikmeti O da dağdan inmiş müteahhitliğe başlamış Efendim binaların katını sayamıyor Hal böyle. Öbürü de büyük profesör. Efendim kaleminden kan damlıyor. Kalem şör şudur budur. Asgari ücreti işarıyor adam yani. Böyle de çok var. Onun için senin ne aklın vardı rızkını sen mi getiriyorsun kendi celbe diyorsun. O hayvanın diyor rızkını taşımaktan aciz. Hayvana rızkını nasıl veriyorum sana da öyle veriyorum diyor zannetmez. Şimdi seni felç edebilir mi? Elin kalkmaz ağzına gitmez. Boğazını felç etse yutamazsın. Ne olacak? Yemekler dolu. Biri getirecek de, ağzına koyacak da efendim, veyahut da çiğneyemeyeceksen sulu bir şeyler verecekler de senin yaşaman temin edilecek veya hortum takacaklar bir yerde. Hep onları kim gönderiyor? Hep Allah. öbür türlü durursun böyle açlıktan ölürsün. Süleyman Aleyhisselam dedi ya Rabbi bir kere şu mahlukatın bu sene rızkını ben taksim edeyim. Sen yaratıyorsun da bölüştürmeyi ben yapasam olur mu bu sene? Süleyman Aleyhisselam'a çok imkan verilmişti yani. Bütün müsaklar edilmiş hayvanlar, şeytanlar, cinler nasıl bir saltanat ya. Hem de peygamberlikle beraber aleyhissalatü vesselam. Tamam dedi, Herkese taksim ediyor. Karıncaların amirleri var. Her ümmetin nezirleri var. Dedi işte senin seninle işte bir çekirdek mesela kabuğu. Tamam. Ertesi sene oldu. Şimdi yine şey yapıyor. Yediniz mi, içtiniz mi? Size kimin ihtiyacına Bir karınca mesela Dedi benim şu anda ihtiyacım yok. Niye dedi? E sen yarısı duruyor. Ya dedi niye o zaman yalan beyanda bulundun? Ben sana bir sene yetecek kadar sordum diye. Verdim niye yemedin de. E dedi şimdi Mevla Teala bu işi biraz sana emanet etti ya. Mevla Teala Taksim'i yaratan o da. Taksim'i de o yaptığı zaman da biz rahat rahat yiyorduk yatıyorduk. Şimdi sana devrolunca bu iş ya unutursan diye yarıyı stok ettik. İnsan onudur. He? Şimdi, tevekkül farz mı? Allah'a güvenmek farz. Ayet var mı? Var. ''Ve men ye Kim Allah ''Kim Allah'a güvenirse'' ''Fehve ''Allah ona yeterim'' diyor. Ama o güvenmeyi anladınız. Çalışmamak anlamında değil. Ama ne kadar çalışırsan çalış, kalbin, benim bu çalıştığımla değil, kazandığımla değil, harcadığımla değil, aldığımla değil, yediğimle değil. İsterse Allah adama bir hastalık veriyor, yiyor, yiyor, doymuyor. Yoruyor, doymuyor ve çatlıyor. E, Devede olur o hastalık. Deveye öyle bir hastalık geliyor, içiyor, içiyor, içiyor. Ondan sonra karnı çatlayana kadar. Çünkü hiç gitmiyor susuzlu. Allah sana onda yapabilir. Onun için sen su içtiğinde beni su su beni kandırdı deme. Yemek yedim beni doyurdu deme. Rabbim doyurdu, Rabbim yedirdi, Rabbim içirdi, Rabbim suyu kandır. Öbür türlü dersen de isnadı mecazi olur Müslüman olduğun için ama. Yine tabii ki yaratan Allah olduğuna inanıyorsun. Ve lakin lafına dikkat et. Kim Allah'a güvenirse Allah ona edecek Daha çok ayetler var. Şimdi burada bir hadshirf almış. Menin katâ ile dünya ve keleullâhüle ya. Kim işi gücü dünya olursa, bütün derdi gayreti gayesi nereden kazanayım, nereden ne harcayayım, nasıl harcayayım. Bütün o hesapların peşinde olursa Allah onu dünyaya havale eder. Al dünyayla boğuş. Ondan sonra canı çıkar, canı çıkar ya. uğraş uğraş uğraş uğraş, uğraş. ne kazandığı bezendiğine yetmez. Öyle hırsla, tamaayla doymadan da ölür. İşte en büyük zengin olsa hırslı vaziyette ölür. Hiç dünyadan hasretini alamaz yani. Ve men Allah kefa Allahu kullameonet. Ama kim Allahu Teala'nın ibadetine kendini verirse kalbini Mevla'ya tevekkülle doldurursa ve Allah'a itimat ederse e, itimat edecek